Kardeşlerim, sahabe hayatı silsilesine devam ediyoruz ve onlardan birkaçının hayatını anlatmaya çalıştık ve gördük ki hakikaten o insanlar Allah Azze ve Celle'nin peygamberi aleyhissalatu vesselamın arkadaşı olma şerefine nail olan o kimseler hakikaten bu görevi kanlarıyla canlarıyla ve bu emaneti kanlarıyla, canlarıyla korumuşlar. Ve bu dini günümüze kadar gelmelerine vesile olmuş kimselerdir. Ki nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an'da onları tezki etmiş. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabesi. Hakikaten Hayatlarımıza, hayatlarına baktığımız zaman bir Ammar bin Yasir, bir Musa bin Umeyr, bir Zübeyr bin Avvam hakikaten İslam uğruna ve daha niceleri şehit olmuş sahabelerdir bunlar. İslam uğruna canlarını feda etmiş, canlarını hiçe saymış ve Allah'ın kelimesi la ilahe illallah yüce olması için Canlarını feda etmiş insanlardır bunlar. Peki bir tanesi geliyor. Ey Allah'ın Resulü işte insanlar var savaş meydanında. Kimisi ganimet elde etmek için savaşıyor. Kimisi işte şuca olduğu için kahraman olmak için ve olduğu için veya kimisi savaşı sevdiği için. Kimisi de başka başka şeylerden dolayı savaşıyor. Peki kimdir gerçekten Allah Azze ve Celle yolunda savaşan, mücadele eden mücahid kimdir? Dediğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın kelimesi yani La ilahe illallah yüce olsun diye savaşan kimse işte mücahid odur diyor. Ve öldürülürse işte şehit de odur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bugün bizlerle beraber olan sahabe Allah kendisinden razı olsun. Kıyamet günü şehitlerin efendisi olan bir sahabe. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın amcası aynı zamanda süt kardeşi Abdülmuttalib'in oğlu Hamza radıyallahu anhu. Allah'ın arslanı Hamza radıyallahu anhu. Ve Uhud Savaşı'nda Peygamber aleyhissalatü vesselamın çaresinde savaşan ve bu uğur yolunda, bu uğurda şehit olan şehitlerin efendisi Hamza radıyallahu anh. Hakikaten kardeşlerim biliyorsunuz Mekke dönemi bir işkence dönemi. Mustazafların, zayıf, zayıf insanların, zayıf Müslümanların tamamen işkenceyle geçirdikleri bir dönem. Mekke dönemi. Hakikaten Müslümanlar çok büyük işkencelere maruz kalıyorlar. Bir bilal Habeşi düşünün radiyallahu anhu kızgın çöle atılıyor, demir zırh girdiliriliyor ve bu yetmezmiş gibi üstüne büyük büyük kayalar koyularak işkencelere maruz kalınıyor. Ammar bin Yasir'i düşünüyor Allahu anhu. Ne yapılıyor? İşkence ediliyor, dövülüyor, sövülüyor. Ama yine de ne yapmıyor? Dinlerinden dönmelerine. Asla ve asla dinlerinden dönmüyorlar. Evet kardeşlerim. Hamza radıyallahu anhu avlanmayı çok seven bir genç. Kureyş gençlerinden Kureyş'in en güçlü gençlerinden bir tanesi. Allah Resulü Selam'ın amcası. Sürekli ava gidiyor, avlanmayı seviyor. Ve ava giderken de ne yapıyor? Dönüşte muhakkak Kabe'yi tavaf ediyor. Müşrik olduğu halde. Çünkü müşriklerin de ne var? Eski kırıntıla dinlerinden kalan bir şey olarak Kabe'yi tavaf etme alışkanlıkları devam ediyor. Hamza radıyallahu anhu da o zaman henüz Müslüman olmamışken ava gidiyor bir gün. Ve adeti üzere gelecek, Kabe'yi tavaf edecek ve Kureş ehlinin büyüklerinin oturduğu mecliste oturacak onlarla sohbet edecek. O zaman bu ümmetin firavunu kim? Ebu Cehil diyor. Bütün Müslümanlara o gün Müslüman olan o kimselere eziyet eden insanların başında geliyor Ebu Cehil. Bu ümmetin firavunu. Bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ile karşılaşıyor. Ve ona hakaret ediyor. Küfür ediyor, sövüyor. Dinine küfür ediyor, şahsına küfür ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hiçbir şey demiyor. Çekiyor, gidiyor. Ve o esnada bir kadın bir cariye onun bu dediklerini duyuyor. Allah Resulü'ne küfrettiğini, dine küfrettiğini. Ve Hamza radıyallahu anhu bir gün avdan gelmiş. Ve o kadın o cariye Hamza radıyallahu anhu'yu karşılıyor. Bak diyor amcanın oğluna neler söylediler diyor. Ve olayı anlatıyor ve Muhammed de diyor hiçbir şey söylemedi. Çünkü Hamza radıyallahu anh Allah Resulü selam'ı çok seviyor. Çünkü biliyorsunuz Allah Resulü selam 40 yaşına kadar geldiğinde kendisinden asla ve asla yalan sudur etmiş birisi değil. Hiç kimse kalkıp diyememiş ki bu Muhammed yalancıdır. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan, aramızda yalancı olarak bilinir. Hiç kimse bu sözü söyleyememiştir. Hatta kafirler, o müşrikler kendi aralarında ki Ebu Cehil onlardan bir tanesi kaldıklarında ya sen Muhammed hakkında ne diyorsun? Hakikaten peygamber mi dediklerinde ya biz Muhammed'in ne zaman yalanını duyduk ki demişler. Ve gerçekten onun peygamber olduğunu ne yapmışlar? Tasdik etmişler. Ama gururları, ama kibirleri ne yapmış? Mevkileri, makamları onların iman etmelerine engel olmuş ki onların başında da Ebu Cehil geliyor bu ümmetin Firavun. Ve o cariye Hamza <gülüyor> radıyallahu anh'a haber veriyor. O zaman müşrik avdan geliyor. Henüz Müslüman olmamış. İşte amcanın oğluna Muhammed'e böyle böyle dedi Ebu Cehil. Bağırdı küfretti. Dinine küfretti. Ve Hamza radıyallahu anh'ın elinde oku ve hemen hızlıca Ebu Cehil'in yanına gidiyor. Sen diyor Muhammed'e küfür mü etti? Kötü söyledi? Alıyor okunu Ebu Cehil'in kafasına geçiriyor ve kafasını yarıyor. Etrafındakiler müdahale etmek istiyorlar ama Ebu Cehil engelliyor. Çünkü Hamza radıyallahu hakikaten çok güçlü genç bir insan. Ve Kureş'te. Ve ben de diyor o Muhammed'in dini üzereyim. Yani o anda ne yapıyor? Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gene ne yapıyor? Şehadetini söyleyerek İslam'ını beyan ediyor. Ve hakikaten Hamza radiyallahu anh'unun o anda Müslüman olmasıyla beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a karşı yapılan bazı ezalara ne yapıyor? Hamza radiyallahu anhu engel oluyor. Artık anlıyorlar ki Müslümanlar yavaş yavaş ne yapıyor? Güçlenmeye başlıyorlar. Çünkü hakikaten o anda müstazaflara, o zayıf müminlere, ilk sahabeye korkunç bir şekilde işkence var. Ve Allah Resulü de bundan az buçuk ne yapıyor nasibini alıyor. En alt derecede ne yapıyor? Kendisine küfrediliyor. Hatta bir zaman Kabe'de secde ederken bu müşrikler tarafından ne yapıyor? Kafasına getirilip o yeni kesilmiş bir devenin işkencesi konuluyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o durumda kalıyor, hareket etmiyor. Ta ki kızı Fatıma radıyallahu anh'a gelecek, onu kaldırancıya kadar. Ve onu gelip kaldırdığında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada duran 7 tane müşriye Ebu Cehil başlarında tek tek lanet ediyor. Ve o o gün saydığı insanlar, kafir müşrikler, Bedir Savaşı'nda öldürülüyor ve Bedir kuyularına atılıyor. Evet kardeşlerim, Hamza radıyallahu anhu'nun e, İslam'a giriş kıssası bu şekilde. Her ne kadar ilk başta peygambere yapılan haksızlığa dayanamama olsa da, bir belki de akrabalık hani e, şeyi kabarsa da kendinde daha sonra ne yapıyor? İslam kendisinde yerleşiyor ve bu Allah'ın ve Rasulünün aslanı oluyor ve daha sonra da şehitlerin efendisi oluyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakikaten amcası Hamza'yı çok büyük bir sevgiyle seviyor. Hem amcası hem de mümin olmuş. Ki bu sevgisini daha sonra da dile getiriyor. Hatta Hamza radıyallahu Anhu şehit olduktan sonra ki Uhud'da defnediliyor öldüğü yerde her hafta sırf Hamza radıyallahu anhu'yu ziyaret için ne yapıyor? Kabirine gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim, Hamza radıyallahu anhu da diğer müminler gibi, sahabe gibi ne yapıyor? Hicret edenler arasında, hicret edenlerle birlikte Medine'ye hicret ediyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu Ensardan, Medine elinden Zeyd bin Harise radıyallahu anhu ile kardeş yapıyor. Bu bir İslam kardeşliği. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhacir Mekke'den Medine'ye geldiği zaman hicret ettiği zaman ensarı yani Medine ehlini ne yapıyor birbirine? Kardeş yapıyor. Ve o insanlar, o ensar ne kadar malı varsa benim 100 tane devem var yarısı senin yarısı benim diyor. Benim 100 şu kadar tarlam var yarısı senin, yarısı benim diyerek ne yapıyorlar? Mallarını o kardeşleriyle paylaşıyorlar ensar. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten kardeşlik denildiği zaman en yüce kardeşlik göstergesini o muhacir ve ensar hakiki olarak yerine getiriyorlar. Evet, Hamza radıyallahu anhu hakikaten iman ve davet yolunda büyük bir başarı elde ediyor. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu Seyfül Bahar diye isimlerinden seriyeye gönderiliyor. Bu seriye Bedir Savaşı gerçekleşmemişken ki hicretin ilk Ramazan ayında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tarafından 30 muhacirden oluşan bir seriyeye küçük bir ordunun başına Hamza radıyallahu anh'ı gönderiliyor ki Ebu Sufyan'a ait bir kafile yani ticaret malları taşıyan bir kafile ne yapıyor? O sınırdan geçerken Teyfül Bahar denilen yerde Hamza radıyallahu anhu ile müşrikler karşı karşıya geliyor. Savaşacaklar neredeyse ama arıya bir aracı girerek ne yapıyor? O savaşın olmasına engel oluyor ki Bedir savaşından önce gerçekleşen bir olaydı. Evet Hamza radıyallahu anh'ın kardeşlerim hakikaten Allah'ın arslanı sıfatını hakiki olarak elde etmiş bir insan. Bu uğurda gözünü kırpmadan cihat meydanına koşmuş ve hakikaten de o uğurda şehit edilmiş bir sahabedir. Hamza radıyallahu anh'ın ve Bedir günü hakikaten çok büyük başarılar elde etmiş. Ve o büyük e, müşriklerin, büyüklerinin öldürülmesinde önemli rol oynamış birisi, bir sahabedir e, Hamza radıyallahu anhu. Ki Bedir günü hakikaten kafirlerle Müslümanlar arasında gerçekleşmiş çok büyük bir savaştır. Hakla batılı birbirinden ayıran bir savaş. Ki Allah Azze ve Celle kelime-i tevhidini yücelttiği bir savaş ve onları, o kafirleri, o müşrikleri zillete soktuğu bir savaştır Bedir Savaşı. Hakikaten Müslümanların elde ettiği büyük bir savaş ve davette çok önemli bir konum arz eden bir savaştır Bedir Savaşı. Evet. İşte Allah'ın arslanı o Hamza radıyallahu anhu ne yapmıştır büyük bir başarı elde etmiştir. Kardeşlerim, Araplar arasında gerçekleşecek, gerçekleşen savaşta bir adetleri vardı. Mübareze denilen bir olay vardı onlarda. Ne demekti? İki ordu karşı karşıya geldikleri zaman her iki tarafında taraftan birkaç sayıda insan çıkar ve karşılıklı vuruşurlar ve ondan sonra ne yapardı? Savaş Devam ederdi veya savaş başlardı. Şimdi üç tane sahabe çıkıyor. Hamza radıyallahu anhu Ali radıyallahu anhu ve Ubeyde. Ubeyde. Utbeye Ubeyde. Ubeyde bin Hali. Evet. Hamza radıyallahu anhu Hamza Şeybe i̇bn Rabia ile karşılaşıyor. Ali radıyallahu anh Velid bin Utbe ile karşılaşıyor. Ubeyde Utbe ile karşılaşıyor. Hamza radıyallahu anhu rakibini hemen öldürüyor. Ali radıyallahu anhu da öldürüyor. Ancak Ubeyde ve Utbe her ikisi de darbe alıyor. Ve Allah e, Hamza ile radıyallahu anhu ile Ali radıyallahu anhü hemen onun üzerine saldırıp onu öldürüyor, öldürüyorlar ve bu de ne yapıyorlar? Yaralı bir şekilde kendilerine çekiyorlar ve bu şekilde ne yapıyor? Bedir Savaşı gerçekleşiyor ve Müslümanlar büyük bir galibiyet elde ederek birçok etir ne yapıyorlar? Müşriklerden elde ediyorlar. Ve bu Bedir Savaşı bu şekilde ki Müslümanların büyük bir zaferiyle ve büyük müşriklerin büyük başlarının ki başında Ebu Cehil vardır. Ne yapmıştır? Ölümüyle sonuçlanmış ve Müslümanlar davetin de yayılmasında büyük bir rol oynayan Bedir Savaşı'nı zaferle ve ganimetlerle kazanmışlardır. Ve Bedir Savaşı'ndan sonra yine büyük bir savaş olan Uhud Savaşı. Evet. Uhud Savaşı'nda kafirler Bedir Savaşı'nda aldıkları büyük yenilginin intikamını almak istiyorlar. Ve sadece Mekke değil, civarda ne kadar müşrik topluluk, puto tapan topluluk veya başka topluluklar varsa bir araya getirerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselama karşı savaşmak üzere ne yapıyorlar? İnsanları topluyorlar. Ve yaklaşık 3000 tane kafir Müslümanlarla savaşmak için bir araya getiriliyor. Ve o esnada Müslümanların sayısı da yaklaşık bin kişi oluyor. Ki Uhud Savaşı'nda amaç Bedir'in intikamını almak, Müslümanları tamamen yeryüzünden ne yapmak? Silmek, ortadan kaldırmak. Başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Hamza radıyallahu anhu'yu ve diğer bütün sahabeyi yok edebilmek. Ama tabii ki Allah Müslümanlara yardım etmiş, izzetiyle ne yapmıştır? Onları izzetli, şerefli kılmıştır. Şimdi, Hamza radıyallahu anhu'nun müşriklerin büyüklerini öldürmesinde büyük bir çabası vardı, gayreti vardı. Ve hemen hemen bütün büyük müşriklerin başlarını neredeyse Hamza radıyallahu öldürülmüş öldürmüştü. Ki, onlar... Bedir, Uhud Savaşı'na hazırlandıklarında sırf Hamza <gülüyor> radıyallahu anhu'yu öldürmesi için vahşi adında Habeşli bir köleyi ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Ve eğer Hamza'yı öldürürsen radıyallahu anhu'yu senin e, mükafatın, ecrin azat edilmendir, hürriyetindir diyorlar. Ki bu şekilde Hamzeti Hamza radıyallahu anhu'nun Şehit edilmesiyle ne yapıyor? Onun gündeme getiriliyor kardeşlerim. Evet. Hamza radıyallahu anhu Uhud savaşında çift kılıçla savaşıyor. Ki biliyorsunuz Uhud savaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belli bir Müslümanı okçular tepesi denilen tepeye yerleştiriyor ve sakın diyor. Bizi diyor, özdürülmüş olarak görseniz de, kargaların bizi yediğini dahi görseniz, sakın yerinizden ayrılmayın diyor. Ama ne zamanki Müslümanlar, müşrikleri hücum ediyor, onları etkisiz hale getirmeye başlıyorlar ve oradaki Müslümanlar ne yapıyorlar? Yerlerinden ayrıldıklarında, o Halid bin Velid radıyallahu anh'ın ki o zaman henüz Müslüman olmamış komutasındaki o aklı birlik hemen arkadan dolana ne yapıyor? Müslümanları iki safhadan iki koldan sararak hakikaten birçok Müslümanın orada sahabenin orada şehit olmasına sebep oluyorlar. Ki Hamza radıyallahu anh'ı büyük bir cesaret göstermiş ve ben Allah'ın aslanıyım diyerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı savunmuş ve ne yapmışlardır? Ee, canını ortaya koymuştur. Ve hakikaten kardeşlerim eğer o okçular dağda konuşlandıkları yeri terk edip de yenilmiş düşmana ait ganimetleri toplamak üzere savaş alanına inlemiş olsalardı, eğer yerlerini terk edip de Kureyşçi savaşlara büyük bir gedik açmamış olsalardı Uhud savaşında müşriklerin erkekleri, kadınları, kızları, çocukları, atları, develeri diye hiçbir şey kalmaz, yeryüzünden silinirdi diyor. Ama ne yazık ki Kureş'ti savaştılar. Müslümanların o zayıf anını, okçuların inmesini fırsat bilerek her iki koldan salmışlar ve birçok sahabenin orada şehit olmasını şehit olmasını şehit etmişlerdir. Evet, Şehitlerin efendisi Hamza radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın deymiyle kıyamet günü diyor şehitlerin efendisidir. Şimdi vahşi biliyorsunuz daha sonra Müslüman olmuş birisi. Ve Bukhari'de gelen rivayette daha sonra onun Hamza radıyallahu anhu'yu nasıl öldürdüğü kıssası kendisine soruluyor ve şu şekilde anlatıyor. Diyor ki ben Habeşliyim ve iyi ok fırlatan birisiydim diyor. Mızrak, mızrak atan birisiydim diyor. Ve neredeyse isabet ettirmediğim bir hedef yoktu diyor o mızrağımla. Yani istediğim bölgeyi mızrağımla vururdum diyor. Ve o zaman Hint tarafından kölelerinden bir tanesi ve getiriliyor Bedir Savaşı'ndan sonra Sırf Hamza radıyallahu anhuyu öldürmesi görevi veriliyor. Ve eğer onu öldürürsen nedir? Sana özgürlüğün verilecek diyor vahşiye. Radıyallahu anhu. Ve nasıl öldürdün diye sorulduğunda buharide gelen rivayette savaş başladı diyor. Hamza diyor radıyallahu anhu öyle bir savaşıyordu ki boz bir devenin ayırt edildiği gibi hemen ayırt ediliyordu diyor. Yani müşriklerin o ...şeyini... ...saflarını yarıp geçiriyordu... ...kıçıp kılıcıyla vurduğunu deviriyordu... ...diyor Hamza radıyallahu vardı ...ben de sürekli onu izliyordum... ...yani bir fırsatını bulacak... ...mızrağını atıp Hamza'yı şehit edecek... ...radıyallahu vardı ...ve bir anda bir fırsat yakaladım... ...ve okumu fırlattım... ...oku diyor tam göğsünden gidip... ...iki küreğinin... ...arasından çıktı diyor... ...her ne kadar bana doğru hamle yapsa da... ...o anda gücü bitti... Ve yere yığıldı diyor Hamza radıyallahu anh. Evet. Ne zaman ki tabi ki savaş bitiyor. Müslümanlar şeylerine bakıyor. Daha öncesinde Hamza radıyallahu anh'ın birçok iç organı kesilmiş olarak buluyor. Çünkü hindin o zaman bir e, vadi o ciğeri sökülüyor. Vahşi onu söküyor. Ve ne yapıyor? O e, de o kadına ne yapıyor? Veriyor. Evet. Hint e, vahşi daha sonra Müslüman oluyor. Taife kaçıyor. Oradan başka Yemen'e gidiyor. Ve diyorlar ki neden korkuyorsun? Allah Resulü insanları affeder diyor. O Medine'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geliyor. Allah Resulü bakıyor şaşırıyor. Sen vahşi misin? Evet diyor. Nasıl öldürdün Hamza'yı diyor kıssayı anlatıyor. Tabii ki Allah Resulü üzülüyor ve diyor mümkünse ölünceye kadar diyor benim gözüme gözükme diyor. Bukhari'de gelen rivayette. Ve vahşi onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ta ki Allah Resulü vesselam vefat edinceye kadar onun gözlerinden ne yapıyor? Irak bir şekilde veya gözükmeyecek bir şekilde yaşamına devam ediyor. Evet gelen rivayette Ali İmran suresinde 169. ayetinde sakın diyor Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın onlar deridirler. Bununla alakalı gelen rivayette kardeşlerim Ebu Davud'da Hakim'de Müslim'de Abdullah ibn Merra Mesruk yoluyla diyor ki Abdullah İbni Mesud'a Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Tam aksine onlar deridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Ayeti hakkında sorduğumuzda bize şöyle dedi. Biz de bu ayet hakkında sormuştuk da şöyle demişti. Onların ruhları yeşil kuşların kursaklarındadırlar. Arşın gölgesinde onlar için asılı kandiller vardır. Cennette istedikleri yerde uçar sonra bu kandillerin altına sınırlar. Rableri onlara şöyle bir bakar ve canınız bir şey istiyor mu der. Onlar da cennette her istediğimiz yere gidebilirken daha ne isteyelim derler. Allah onlara bunu üç kez sorar. Bir şey istemeden bırakılmayacaklarını anlayınca Rabbimiz ruhlarımızın tekrar cesetlerimize döndürülmesini isteriz ki senin yolunda bir kez daha öldürelim der. Bu ihtiyaçları olmadığı anlaşınca Bırakılırlar. İşte Alimlan suresi 169. Ayet-i Kerimesinde Sakın diyor Allah yolunda Öldürülenleri ölü sanmayın. Belki onlar diridirler Ve Rableri katında Rızıklandırılmaktadırlar diyor. Evet Ki dediğimiz gibi Hamza radıyallahu anhun Cesedine O mübarek bedenine Zarar vermişler. İç organları Dışarı çıkacak şekilde ne yapmışlardır? karnını yaracak şekilde yapmışlardır. Ki üzerine siyah beyaz çizgili kıyafet içinde gömülmüş, üzerindeki siyah beyaz çizgili kıyafetiyle gömülmüş, başı örtülmeye çalışıldığında ayakları açıkta kalmış, bunun üzerine ayakları ağaç dallarıyla örtülmüş. Bu mübarek şehit, şehitlerin efendisi, radıyallahu anhumu gördüğümüz zaman kardeşlerim. Evet, ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerden yani Uhud şehitlerinden hiçbirine cenaze namazı kılmamış ve ben sizin üzerinize şahidim demiştir. Her bir kabire iki ya da üç kişi konulmuştur. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Kur'an'dan en çok ezberi olanı ne yapmıştır? Öne geçirmiştir. Ve bu şekilde ne yapmıştır? Hamza radıyallahu anhu defnedilmiştir ve Uhud şehitleri defnedilmiştir kardeşlerim. Ki cennetle müjdelenen sahabelerden bir tanesi olan Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhu Hamza radıyallahu anhu'nun kendisinden daha hayırlı olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bir gün kendisi oruçluyken diyor bir yemek getiriliyor. Ve diyor ki benden daha hayırlı olan Musab İbni Ümeyr öldürüldüğü zaman başı örtüldüğünde ayaklarını açıkta bırakan, ayakları örtüldüğü takdirde ise başını açıkta bırakan bir elbise ile kefenlendi. Benden daha hayırlı olan Hamza da öldürüldü. Onların ardından dünyalığımız dollaştı diyor. Yani Müslümanların ganimeti çoğaldıkça çoğaldı. Dünyadan bize verilen verildi diyor. Bu yüzden hasenatlarımızın, iyiliklerimizin bize dünyadayken veriliyor olmasından endişe duyduk diyor ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhu ağlamaya başlıyor ve kendisine gelinen, gebet eden yemeği ikramı yiyemiyor kardeşlerim. Ki Allah'ın aslanı Hamza radıyallahu anhu şehit evlilikten sonra da bazı kerametler gösteriyor. Gelen rivayette deniliyor ki Muaviye Uhud'daki su kaynağını akıtmak isteyince kendisine yazarak dedi ki diyor Cabir bin Abdullah'dan Suyu diyor şehitlerin kabirleri üzerinden akıtmaktan başka çaremiz yok. O da onlara cevaben kabirleri kazıp onları çıkarıp başka yere defledin diyor. Onlar çıkarılıp da omuzlar üzerinde taşınırken sanki sadece uykuda gibiydiler. Hamza'nın ayağının kenarına kazma isabet etmiş ve o isabet eden yeri de sanki canlı bir insana isabet etmiş de etmiş gibi kanı ne yapmıştı? Akmaya başlamıştı diyor. Bu da sanki henüz yeni ölmüş gibiydi diyor. Demek ki Allah ne yapıyor? O Uhud'da ölen müminlerin, mü sahabenin cesetlerini ne yapmış? Olduğu gibi bedenlerini korumuş. Hakikaten bu Allah Azze ve Celle'nin demek ki onlara bir ikramı olmuştur kardeşlerim. Ve hakikaten hak etmişler. Hayatlarını, canlarını, mallarını bu uğurda feda etmişler kardeşlerim. Ve bugün birçok Müslüman oturur ya biz neden böyleyiz? Kardeşlerim hakikaten bizim anlattığımız bir hikaye, bir kıssa, bir masal değil. Bir varmış, bir yokmuş değil kardeşlerim bunlar varmış yaşamış yani içimizden hani dedik ya kim Ebubekir olmak istemez kim Musab bin Umeyr olmak istemez kim bir Zübeyir bin Avvam olmak istemez ama hakiki olarak hakikaten bu insanlar gibi fedakar olacak insanlar olmazsa bu din yükselmeyecek kardeşler fedakarlık yapmak zorundayız malımızda canımızla çünkü onlar fedakarlık yapmışlar, canlarını, mallarını bu uğurda feda etmişler. Allah da azze ve hem dünyada onları ne yapmış? Şehitlikle rızıklandırmış. Şehitlik mertebesine yükselmiş. Onları cennetle müjdelemiş. Ve bizim de hakikaten bir Musab olmamız, bir Ebubekir Bekir olmamız, bir Ammar olmamız, bir Musab olmamız gerekmiyor mu kardeşler? Onlar cenneti nasıl elde etmişler. Biz oturup göbek şişirmekle cenneti elde edeceğimizi mi zannediyoruz kardeşlerim? Hiçbir fedakarlık yapmadan, dinimizi öğrenmeden, dinimizi yaşamadan, dinimizi davet etmeden ve başımıza gelen olaylara sabretmeden cennete gireceğimizi mi zannediyoruz kardeşlerim? Her insanın oturup ne yapması? Nefis muhasebesi yapması gerekir. Ben cenneti nasıl kazanırım hesaplarını yapması gerekir. Malıma nasıl mal katarım veya ne bileyim daha, nasıl daha büyük bir model araba alırım, nasıl daha büyük bir ev alırım hesabı değil kardeşler. Bunlar hiçbir zaman onun hesabını yapmamışlar. Nasıl cenneti kazanırım hesabını yapmışlar. Canlarını mallarını hiçe saymışlar. Allah da onlara şehadeti vermiş, şehitliği vermiş, Allah da onlara cenneti vermiş kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle hakkıyla iman eden bu uğurda canıyla manıyla mücadele eden kullarından eylesin kardeşlerim. Azim, azim, azim. Hakikaten Allah da onlara dünyada zafer ve destekle yardım etmiş ve ahirette de onları cennetle müjdelemiş ve cennetine getirmiştir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Hazreti Hamza'dan ve diğer sahabelerden razı olsun. bizi, Bizleri onlarla ve Habibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte cennetinde bir araya getirsin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka uymayı batılı da batıl bilip batıldan sakınmayı nasip eylesin kardeşlerim. Merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bu dini ee, bir tasa edinen endişe edinen veya ne bileyim bu dinle yaşamayı bir amaç edinen kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım amin. Subhaneke Allah'ım hamdik eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruka ve atubu